بلا الا لله وما كنا في ديننا بلاه دانا الله فما توفيقي جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه طيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيعنا ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله أعوذ بالله السميع العالم من الشيطان الرجيم وابعد أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض ve ma khalaq min Allahu alamin 28. Farz, 54 farz onu okuyalım inşallah 28. farz yerin ve göğün acayiplikleri yani hal kulade eserleri Allah'ımızın yarattığı bunca ayetler hakkında tefekkürde bulunmaktır. Bu da nedir? Farzdır. Niye? allah Teala bunun üzerine çok duruyor. Tefekkür nedir? İnce düşünmektir. Tefekkür nedir? El intikal binel batıl hak. batıldan hakka geçmektir. Batıl nedir? Hadis-i şerifte şair Lebid'in sözünden almış Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor ama mühim olan tabi onun nakletmesiyle bu hadis oluyor. Elâ kullu şeyin mâ halallâhu batılû taku kelimetin kâle şairu. şairlerin söylediği dünya kurulduğundan beri en doğru şiir Hangisidir? Evet şair bu şeyler söylemiş. Ekserisi karı kızı hesabına işte. Gözlerin bir için su, bilmem şura şöyle, pıran böyle. Ne şiirler falan. Fuzuli ne karın doyuruyor ne bir Şairin söylediği en doğru söz. Bundan daha doğru şiir yok. Kelime-tü şair lebi din sözü. Nedir o? E la kullu şey Allah batilu ve kullu ne'im la Allah'tan başka her şey boştur. Bütün nimetler çare yok elden çıkacak. Bundan daha doğru söyler mi? Ali Şeri Kurttaç Şimdi tefekkür neymiş? Batıldan hakka geçiş. Batıl neymiş? Allah'tan gayrı her şey. Boş. O zaman ortalığa boş gözlerle bakmamak lazım. Göklere yerlere gafletle nazar etmemek lazım. Kendi içine, dışına, eline, damarına vücuduna, başkasının yüzüne gözüne, dereye tepeye, denize, taşa, kuşa nereye bakılırsa oradan Allah'ın ayetlerini kudret eserlerini müşahede etmek lazım. Tefekkür budur. Bu farzdır. Ama en eksiklik yaptığımız farz da budur çünkü bütün baktıklarımızdan bir kere Allah'ın kudretine geçiş yaptığımız çok azdır. Ancak çok böyle bir manzaralı bir yer olacak böyle de yemyeşil falan dağlar taşlar oradan şelaleler melaleler o arada da televizyon televizyon millet falan da olmayacak lokanta yemek yemek istediği olmayacak böyle bir boş yerde bakıp Allah Allah falan belki aklımıza bir Allah gelir ama bir türlü Aa, alabalık tesisi hemen orada bir alabalık hiç orada bu derenin adı akıyor. Nereden çıkıyor? Nereye gidiyor? Çıktığı yer bitmedi mi? Gittiği yer dolmadı mı? Bunun suyu niye tuzsuz? Denizin ki niye tuzlu? Ve hiç öyle bir şey düşünen yok. Orada bir tesis patates kızartması yanına onu yiyecek. Yedikten sonra da bir hararet. He ben soda, moda, çay, maytan. O tara meyva falan. Sonra ha iyi. Kahve gitti. Dereyi yaratan, balı yaratan hiç aklına gelmez. Evet, üzümünü ye bağını sorma. Çakal mısın sen? <gülüyor> Onu hayvan yapar. Yerde kaçar. Sen insansın nasıl bağını sorma? Tefekkür bu. Tefekkür her yediğinde evre tabak. Önüne bir sofra kuruluyor kalkıyor. E şimdi onun gün diyorum böyle uzak yerlerde falan belki çok manzaralı yerler oluyor falan Allah Allah diyor. Ama evde yemek diyor bu kadar. Evde alıştığı sofra, alıştığı tabaklar hanım getiriyor, götürüyor. götürüyor. E şimdi burada Allah Allah dedirtecek bir şey yok hocam efendim, bu ay niye bekler ya? Ma niye Allah Allah dedirtecek bir şey yok? Bir çorbaya muhtar olsan bir ekmekten e, efendim, e, uzak kalsan ne yapacaksın? Açlıktan kırılsan. Orada anlarsan Allah'ın bir yudum ekmeğine ne kadar hacetim? var. Sen ne kadar muhtarsın, Allah ne kadar zengin ve kadirdir. Hiç açlık çekmemişsin, susuzluk çekmemişsin. Biraz susuzdur bakalım onda sonra, o suyun tadı neymiş? İlla sonra mı düşmek lazım? Rahat zamanında niye Allah'ı uğrutuyorsun? Sen yalnız oluyla İnsan yediği yemeğine baksın Kur'an-ı Kerim böyle yemeği yok. İstiyah i̇şte ya da yerken değil. Her yerde Sofrada, evde insan yediği yemeğine baksın Ya neye bakacağım Hoca Efendi ben 20 çeşit yemek yiyorum, 2 çeşit yemek var. Ne demek 2 çeşit yemek var? Böyle bir çeşit. Bir kuru ekmek onunla karnın doyuyorda belin ayakta duruyor yoksa ayağı dikilemezsin bittiği birkaç gün içinde bütün ciğer böbrek kalp hepsi eder aç susuz ne zamana kadar sen niye hakır kırıyorsun yemeğine bak, bakıyorum da ne diye bakmadan kör müyüm nasıyım çorba üzerime mi döküyüm bakıyorum ama öyle bir de bakar hangi ot daha taat ediyor hayvanlar da bakar ona ot seçmek için. Değil. insan tefekkürle baksın. Düşünsün. Yani ne asaba elma asaba. O salata, o ekmek, o çorba, tarana neyse önüne gelene kadar bir su döktük gökten yeterli miktarda doldurduk yerinizi, yerimizi. Toprakları efendim, mahsul vermesi için dibine kadar suyu işlettik. Biz gökten su dökmeseydik. Bu nasıl çıkacak? Tümme şakak neler bu Sonra o toprağa biz yardık. Bak biz yardık diyor. Bakıyorsun hakikaten bu ayeti görüyorsun, diyorsun. Kayanın içinden ağaç çıkmış. E, kayanın içine o ağaç çıkarken o pinden o kadar büyük çıkmadı. Filiz çıktı. Koca kayanın taşın içerisinde olursan kafan kırılır. O filiz nasıl yardı da kayaya çıktı? Hadi toprak hafif. Toprak bile çıkamaz, topraktan bile çıkamaz. E adamı gömüyoruz, çıkabiliyor mu? Adam öldü, 100 kiloluk bir var. toprağın altına gömüyoruz, çıksın abi. Allah çık dedi mi, kap kalk dedi mi, kaplayacak. Şimdi o filiz, e filizin ne canı var? Evetim, tohum ettin, e tohumun ne canı var? Tohum canlı mı? Tohum canlı mı? Ne? çuval tohum. Bir sene dursun hamurta. Çıkar mı onda? Filiz. He. Canlı bir şey kıpırdaşır mı? He. Yeşerir mi? Yok. Toprağa koyuyorsun. Biz yardık diyor Rabbim. Biz yardık. O bizi kudreti gösteriyor. Yoksa o filiz nasıl oradan çıkacak? Yerin dibine Tohumları ekiyorsun. Akıl neden? Aslında bu şimdi tecrübeyle geliyor eğer tecrübeyle gelmese de ilk olarak bunu yapan birini görecek ne dersin? deli bir sinyaf tohumu çürüteceksin. Çünkü toprağın altına koyduğumun çürümesi lazım normalde. Halbuki dışarıda boşa gidiyor çünkü aşağıya ettin toprağın koyduğun koyduğu zaman ancak kriz veriyor. Mahalle oradadır. Biz yaptık. biz öğrettik. Ta ilk insan Adem Aleyhisselam'a bu öğretildi, Gebrail Aleyhisselam vasıtasıyla böyle ekeceksin, böyle biçeceksin. Taneleri biz bitirdik. Taneleri. Buğday, arpa, çaldar. El türlü efendim ne var? tane var. Pirinç, üver. Nohut et tane. Ve ineben hüzümleri, ve kadben yoncaları, ve zeytinleri, ve naflen hurmaları, ve hadaik ve bağları, bahçeleri, boştanları, ulba ağaçları birbirine dolanarak çıkıyor. Öyle sık ve türlü türlü meyveleri ve ebben meraları ve teallekûm için hem size nimet olsun, kuvvet olsun ve lene hem de talarlarınıza içini sana yediriyorum karpuzun, kabuğunu da ineğe yediriyorum o kabuğundan mısırın tanelerini sana yediriyorum mısır ekmeği yapıyorum ondan mısır her türlü imkan kuvvetli bir şey. sonra koçanını kime yediriyorum ineklere yediriyorum o kabuklardan, koçanlardan, inekten ne çıkarıyorum? Süt çıkarıyorum. O sütü de sana içiriyorum. Oradan yoğurtlar, yağlar, kaymaklar neler neler yine sana yetiriyorum. E şimdi ben bu kadar efendim nimetleri verdim sana. Sen bunu Allah'ı unutarak tefekkürsüz bir şekilde yiyesin diyeyim. Gökler çalışmasa, felekler çalışmasa, melekler çalışmasa Güneş nevelan etmese, ay kereyan etmese yani akmasa, gitmese, gezegenler yüzmese وَكُلُّ ف۪ي فَلَكِ يَسْبَحُونَ Hepsi felek'te yüzüyorlar diyor Kur'an. Ondan sonra bu mevsimler hasıl olmasa, yağmurlar yağmasa, rüzgarlar esmese ne, içen, ne içeceksin? Bu kadar hizmetçi neyin peşinde? Senin sofrana bir ekmek gelmesinin peşinde. Allah'ım sana hizmetçi yapmış bunları. Emru ba'du me'u hursid felekler karen tatunani bekafari ve beqaletne hori. Ayet mi bu. Benzedi mi? Benzedi ben mi? Ben? <gülüyor> Niye Arapça mı bu? Ne diye? az daha dedim ama bayağı uyanıksın <gülüyor> bu. Paşa, hey Gülistan'dan Hafsa'di Şirazi Hattatullah. Büyük veli bu Diyor ki bulut, rüzgar, ay, güneş, felek hepsi çalışıyor diyor. Sen yatıyorsun sabaha kadar güneş devam diyor gün doğacak. Sen bile uyanıyorsun ki oho, sabah namazı kaçmış, kamyon devrilmiş, andan sonra suratlarla efendim, şeytan e, kulağına işemiş. Kim sabah namazını kaçırdı Bir adam Güneş doldu, sabah kılmadı. Resulullah'a geldiler, ne buyurdu? Bağdeşşeytanı buyurdu, şeytan, şeytan onun kulağına çiş etti buydu. Bu hadis-i şerif diremde Bukhari'de, ben bu uyduruyorum. Şeytan sulamış her tarafa. Bir de uyandım baktım, ooo gözlerim böyle dolmuş, her yer dolmuş. Ne yapacağız? O güneş dolmasa mahsul vermeyeceğiz. Güneş ilk bir kere rotar yaptı mı? Bir teykhir yapıyor mu sizin hızlı trenleriniz gibi? Uçaklarınız gibi rotar yapıyor mu? Bunlar niye çalışıyor? Bunların ne işi? Güneşin dükkanı mı var? Para kazanacak da çocuklarına mama mı ki. Ayrıca dönüp duruyor. Yeni gelin gibi Ya Yahu biraz gelin alıyorsun. Bir ay sonra iki ay sonra gelin başlıyor sana akıl öğret. Kaynanası diyor ki çorba yap. O da diyor ki çok yorgunuz sen yap. Hani onun için diyorlar ki yeni gelin gibi. Niye öyle diyorlar? Gelin biraz mı? Akıl öğretmeye başlıyor. Zaten bir insan, tembel insan ne yapar? Akıl öğretir. Kendi çalışmayacak ya, sana der ki bunu böyle yapsan böyle olmaz. Sen ona diyorsun ki şurayı süpür. O da diyor ki buna kim attı bunu ya, bunu atma salla buraya. E sen de onu mu soruyor o burada, Temizle daha. Rüzgar temizlik yapıyor devamlı. Bir rüzgar geliyor, bütün pislikler gidiyor. Bir yağmur geliyor, yıkama yağlama. Bak burada belediyenin canlı burada sokak, çayır, tarım nasıl gideceksin? Kurban kan, man herkes kurbanları kesmiş. Bir yağmur bütün kanları akıtındı. Evlat hala bir yıkama yapıyor. Her yeri birden yıkıyor. Bunlar ne iş yapıyor? Diyor ki bütün her şey çalışıyor. Tabii burada aracılar var, devreciler var, neler var? Yüzlerce aracı var bir ekmeğin sofraya gelmesi için. Bunun ilki bulutları sevk eden melek. Onu biz görmüyoruz. Bulutlar kendi kendine gezmiyor. Hepsinin melekleri var. Bulutu sevk eden melekten başlıyor. Böylece buluttan, yağmurdan, topraktan işte efendim bahçıvandan, bahçeden Allah sana geliyor geliyor. Değirmenden, öğütenden, fırından bile şimdi bakkal eklendi. Bir de kapıcı etlendi, Böyle geliyor. hanım da içeriden ekmeği kesiyor falan, o da getiriyor. Beyefendinin önüne somun pehlivanı, sıcak ekmeğe yorulacak. Bir de gazeteler almış, sabah kasteler. Hele kazar mazar olunca böyle kasteler almış, ekleri var, çeviriyor, ne bileyim bir şeyler. Ekonomik sayfası, bilmem, magazin sayfası. Ulan sabah namazını kıldın mı? Yok. <Gülüyor> Sübhanallah ben bir iç mi? Yok. Elhamdülillah dedin mi? Yok. Böyle bir yandan gasebe bir yandan tıkılıyor, bir yandan senin ödüme bakıyor. Ya bir Allah deme ya, bir tefekkür et. Ya. Şu batıllardan bir geç ya, bir Hakk'a gelmeye. Ne gafil adamsın. Kocam ben kimden bahsediyorum? Kendimden bahsediyorum. <gülüyor> Üzerinizi almanıza bizim yok. Kendimden bahsediyorum. Bazı ben bile yemeğinin ortasında besmeleği Ne ne ve gafil. Ama yine sonun ortasında bile olsa diyor Bismillah yevvelev ve usatav ahirav başında ortasında sonda besmele edin. en azından şeytan yarıda da olsa kusturuyoruz onu. Şeytan besmelesiz yemeğe başlıyor ortasında besmele değil hepsi kusuyor. Sonunda dedi, dedin hepsi kusuyor. Ama istiyor ki Allah denmesin. Rabbini unutsun insan. Hatırına gelmesin. Yazık ya. Ey insan diyorum. Bu kadar gökler, yerler, felekler, melekler amade olmuş, senin önüne bir ekmek gelsin de sen onu kahvetle yemeyesin diye. Nerede? Tevekkür. Allah Teala darılıyor, sitem ediyor. Rabbim haklıdır, hak sahibidir, veli nimetimizdir, bütün iyilikler ondandır. Yani hanım bir yemek yapıyor, Teşekkür ederim eline sağlık, çok güzel olmuş dediğin zaman ona arzu geliyor, şevk geliyor. Sağ ol işte efendim, afiyet olsun diyor falan. Bazı yemek yapıyor falan, sen daldın olsan şey etsen, teşekkür etmesen daralıyor. Ya 40 senelik karısın, her gün teşekkür edilmez ki kardeşim ya. <gülüyor> Ama bekliyor ya. 40 senelik demiyor işte, her gün teşekkür etsen memnun olur. evet hele bir yemek yapıyor deniyor, bazı tarifler alıyorlar. Ya diyorum beni yeni yeni tarifler yapmayın bana diyorum ya, eski köye yeni adet, ben de alıştığım şeyi istiyorum. Ya diyorlar bu çok lezzetli ya diyorum, ben bunun şeklini yeni gördüm, ben böyle bir şekil şey istemiyorum. Mesela bizim insanla alıştığını hemen meraktır. Onlar da heves ediyorlar ki, kadınlar ne yapma? Yeni bir şey hani, eşi ve suli falan. E bir de biraz da yerken hiç iyi olmamış falan, çok ayıp. Yine dek iyi olmuş ama iyi olmuş sen de bir de ayıpacak <gülüyor> ondan sonra aynı şey yenmez e ne bileyim usulüle hareket edeceksin yani. şimdi? o da bir şey var yalan da dedin mi bir daha ama şimdi beğendim dedin mi memnun beğenmedim desen etme ama sessiz kalsan yine ayıp yahu ne istiyorsun insan değil bu kadar emek ettim kalp sağlık ulaştım diyor çünkü artık millet yemekte kalmadı Karı çalışıyor, koca çalışıyor. E, kadın zaten bütçe yetişmiyor. E, kadın da geliyor kocasıyla beraber eve. Sen ha ben ağa inekleri. Kimse ağa diyor. Sen yemek yap. Ne yemek yap? Ben de işten geldim diyor seni gibi diyor. Ondan <gülüyor> sonra ha diyorlar pizza getirir misiniz şu kadar? <gülüyor> Ondan sonra hamburger. Ondan sonra bütün milletin damarları tıkandı. 58 suç arası gidiyor bütün millet. Yani. Bir şey yok. Kanser, bilmem be. Damar tıkandı. Kolesterol. Ne yiyecek adam? Herkes hazır yeme yapıyor. Evde yemek yapmalar falan da az kaldı ya. E şimdi bir kul senden takdir bekliyor. Beklemekte de haklıdır. Benle meşgul inna, meşgul inna. İnsanlara teşekkür etmen Allah'a şükür etmez. Teşekkür vardır İslam'da. Güzel olmuş, ellerinize sağlık. Umar iyidir, bu da afiyet olsun. Bunlar sünnettir yani böyle şeyler. Nürüvettir, şahsiyettir, kişiliktir, kültürdür. Ama bir insan... O. Çek yaptın, börek yaptın, e, hamurunu sen yaratmadın, suyunu sen yaratmadın, ateşini sen yaratmadın, peynirini sen yaratmadın, maydanozunu sen yaratmadın. Hiçbir şey yaratmadığı halde yapmış getirmiş teşekkür eder. Ee Allah bunun hepsini yaratmış. Hanım da dahil. <gülüyor> hepsini <gülüyor> o yaratmış paket dahil. E, şimdi bu Allah'a ne kadar şükredecek? Karının gönlünü yapayım diye, onunla efendim işim var diye beraber yaşayacağız. İkide bir kavga etmeyelim, idare edelim bir şey diye. Bazı kere tuzu fazla katmış olsa bile iyi olmuş diyoruz yani. Ne yapalım işte? Peki bu Allah'a muhtaç değil miyiz hiç? Aklımız onun elinde, kalbimiz onun elinde, ciğerimiz onun elinde. İstediğimiz her tarafımızı tıkartır. Zaten öldürecek bizi. Sonra piritecek bizi. Sonra hesap çekecek bizi. E bu kadar nankörlük olun. Nankör de parçaladın. Nan ekmek demek kör. Bildiğiniz görmemek yani. Nankör. Ekmeye karşı görmüyor yani ekmeği. Yani nimeti görmüyor. İnsan veli nimetini bilmek lazım değil midir? Rabbim onun için sitem etmekte de haklı değil midir? Ne buyuruyor? ''İnnî velinse velcîm fîn evveyn azîm'' Hadis-i Kudşîn'e ''Benim insanlarla cinlerle çok büyük hesaplaşmam var.'' Hadise bak ya. ''Ahlûkû ve yuvedû gayrî'' ''Ben yaratayım, benden başkalarına tapılsın.'' ''Benden başkalarının kanunlarına uyulsun.'' Hükümler, kararlar, serbestler, yasaklar benden başkalarına göre yok Avrupa Birliği, yok bilmem hangi gavurların fikrine göre hareket edilir. Ben yaratıyorum, başkalarına tapılıyor, kulluk yapılıyor. İlla gidip de kuruta tapmıyorlar. Ama Allah'ın hükmünü bırakıp da başkalarının hükmünü alırsan ne oldu ona tattık. Ve erzun Ve işgahlı gayri. var ben gönderiyorum, başkalarına teşekkür ediliyorum. Ben yediriyorum, ben içiriyorum. Teşekkürler kime? Hanıma, canıma, efendim anana, babana. Rızkı ben veriyorum, başkalarına teşekkür ediliyor. Ha tamam, başkalarına teşekkür edilsin. Ama bir de şükür var. Esas sahibine de şükredilmesi gerekir. Rabbim sebeplere de e, tevessül etmeyi, vesilelere de teşekkür etmeyi emretiyor. Ama bu demek değil mi sen? yaratanı unut ancak peynmen boğaz gibi yut, öğüt, hiç düşünme evveli mi tefekkaru bu kullar hiçbir düşünmediler Araf suresi hiç mi akıllarını zorlamıyorlar kafalarını başlarına toplamıyorlar şu hayatın meskalelerinden bir geçip toparlanıp bir kendine gelip Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Kimin kuluyuz? Kim yarattı bizi? Kim yaşatıyor bizi? Biz neyiz ya? Hiç mi düşünmüyorlar? Rabbimiz ne istiyor bizden? Ne soracak bize? Kulluk vazifesi ne yükledi bize? Nerede ya? Namazsız vaziyette geçiyor bütün millet. İkindi geçti, akşam çıktı, yatsı geçti. Umurunda değil adamın namaz abdest ya. Ya bir Allah var beni yediren içiren ya ben buna sorumluyum. Düşünmüyorum. E o namaz atlet senin için, taharet temizlik senin için, rükû secde senin için. E, Allah için ama faydası sana, Allah faydadan gülecek. Sen niye düşünmüyorsun kendi kârını ya? Göklerin yerlerin, mülkünü melekûtunu, görünen görünmeyen alemlerini, hele şimdi bir de teknoloji gelişti. E, uzayda bazı acayip efendim, şeyler görünüyor, bunlar filmleniyor bunların resimleri atılıyor internetlere şuralar belgeseller çekiliyor eskiden mesela böyle bir görüntülerde göremiyordu insanlar göz gördüğü kadar e şimdi gözün görmediği şeyleri de mikroskoplarla teleskoplarla cihazlarla veya gidiyorlar oraya çıkıyorlar uydu, uyduyla şundan uydu atıyorlar veyahut da çıkıyorlar işte orada resim çekiyorlar mesela gezegenlerden falan acaba yani şimdi görüntüler elde ettik mesela son senelerde e şimdi bunları gördükten sonra öyle Hiçbir düşünmüyorlar. Vema şey. Allah neler yaratmış? Hiçbir düşünmüyorlar. Karıncasından filine, insanından cinine. Bu kadar alemleri hiç bir düşünmüyorlar. Bu bulutlar, bu rüzgarlar, bu gök katmanları, bu feza, bu yıldızlar, bu nasıl bir şeydir ya? Efendim, dünyadan büyük yıldızlar var. Işık üzeri en süratli giden vasıtalardan. Şimdi ışık hızından daha ileri bir şey bulamamışlar. Biz bulduk. Melek ızı. Melek, arştan Cebrail aleyhisselam bir anda ne yapıyor? Geliyor ışık ızından. Ne ışık hızı ya? Işık hızı diyorlar ki en hızlı giden şey ışık hızıdır. O da diyorlar öyle bir yıldız var ki hala dünyaya ışığı gelmemiş. O ışık hızı nenem gibi gidiyor o zaman. <gülüyor> hem ışık hızı diyorlar hem de hala dünyaya ışığı gelmemiş gezegenler var. Diyorlar mı demiyorlar? ee yani, yani olabilir ben şey demiyorum baba biz daha hızlı şeyleri geliştirdik yani biliyoruz Allah'ı bilen her şeyi bilir ee Cebrail bir anda ne yapıyor arştan şey diyor arş nere? arş zaten bunların teleskoplarının falan gideceği yerlerden değil Bunları gideceği yerlere zaten önce fareler maymunlar gidiyor e, deneme yapmak için kobay olarak maymunu fareyi gönderiyor sonra çıkarıyorlar aya maya çıktı falan Allah'a çıkmak olsa sen demeyse fare gitmez. Mesela ayın sahidine ulaşmak. Ay'a da ben az görmüyorum, bir şey demiyorum ama bu normal hayvanda da kimi koyarsan içine indi yerde, binine bindiği yerde iner yani. istasyonda da inecek, yok. Ama Allah hangi şeyler yaratmış, neler yaratmış, hiç mi düşünmüyorlar? Şu meseleler var ya, şu hayvan belgeselleri var. Televizyon illa seyredeceğim o evende dayanamıyorum mümkün değil illa bakacağım bir şey diyorsanız hayvan belgeselleri seyredin. O kadar imanınız artar ki şaşırırsınız. Yani o deniz belgeselleri o evende o akrep çöldeki hayvanlar şuradakiler buradakiler, ya ne kadar mahfum ne kadar var. Yani o da imanı güçlendirir tefekkür evet oluyor. Tefekküre vesile oluyor ama tabii adamına göre bir de bakıyorsun orada hayvanlar çiftleşirken bu da etkileşme yapıyor. Ulan i̇nsan mısın hayvan mısın? Hayvanın çiftleşmesinde insan etkileye ne mi ya? Tövbe ya. Böyle de bir çiz çiz çiz var. Ondan sonra belgesel seyrediyor çıkıyor hanım arama. Kardeşim sen gelir misin? Var ya biz sana diyoruz Allah tefekkür et sen gittin kafayı boğdun. Kardeşim eğer ki sen oradan etkileniyor bir şey yapıyorsan sen ona da bakmak caiz değildir. Ona da bakman caiz değildir. Sana doğrusunu söyleyeyim. Ama insan ibret Allah'ın ayeti olarak bakmak zamanı sakın güzel kızlara böyle tefekkür diye, diye bakmayın ha. O caiz değil. Hani diyorlar güzele bakmak zamanı. Güzelle bakmak zamanı seninse, helal helal bak. Ama ve lakin Allah'ın ayeti diye onlar ibâhiye diye böyle hulûliye -hul -hul var iddia diye var bu. Bunlar sapık mezhepler. Bunlar diyorlar ki ben her şeyi de Allah'a görüyorum. Her şeyi de Allah'a görüyorsan ki devriyaya bak. Niye delal önüm karısına bakıyorsun? Allah görüyormuş. Sapıklığın bir lüzumu yok. Ancak o nikahla helal olur. Bu kalan Allah'ın bir şey. Allah'ın yarattığı her şeye bakın diyor. Her zerreyi inceleyin. Devlet görelim. O sonra ne yapın? Ecelim. Sonra da bir de düşünün. Belki de ecelimiz yaklaşmış olabilir. Belki de bu bu gece son gece, bugün son, belki yarın mezardayız, olabiliyor, devamlı insanlarımız ölüyor. Bir de onu ne? bir de Allah'ın gücünü, bir de ben bu Rabbim huzuruma çıkacağım, hizaya geç. Bunun sonu nedir? O belgeselleri seyret, onu seyret, bunu seyret, tefekkür tefekkür tefekkür, Hacı Efendi ne var? <gülüyor> Akşamı kıldın mı? Yok ya! Haberleri seyredince <gülüyor> akşam kaçtı. E bu ne alışıyor? Her zaman böyle bütün düşünsen, hindi gibi otursan, böyle düşünsen Nasıl hocam pazara çıkartmış ya, hindi tavuktan fazlayı mı satmaktı? Papaandan mı he? Papağan pahalıymış konuşuyor diye, bu da dedi pahalı, niye dedi, bu da düşünüyor dedi. Öyle düşünüyor hindi. Bizimki de düşünüyor düşünüyor, ne yapıyorsun? Tefekkür ediyorum. E namaz kıldın mı? Yok Namaz daha hala başlayamadım. E, ne yapayım o tefekkürü ya? Böyle şey. tefekkür ediyorsun. Allah'ın büyüklüğünü görüyorsun. Ondan sonra namazı kaçırdın, Cehennemin gibi de gideceksin. Nasıl tefekkür bu? Tefekkürün gayesi ne? Seni Rabbine yaklaştırmak. Vazifeni sana işlettirdi Farzı vacibi bildirmek. Tefekkür seni buraya sevk etmeli. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, tefekkür nasıl ibadet? Allah'ın ayetlerinden Allah'ın kudretlerine geçmek Tefekkürde bulunmak ibadetin yarısıdır. Bütün ibadetler bu yana yarısı tefekkür. Çünkü tefekkür kalp ve akıl ibadetidir. <gülüyor> kalp ve akıl ibadeti kalıp ibadetinden, bedeninkinden daha teşillidir ve daha sevaplıdır. Hadis-i şerifine buyuruyor. sa'a kayrun ibadeti sitti ne sene ve sene. Bir an, bir saat 60 dakika değil Arapçada, bir anlık Allah'ın ayetini düşünüp o ne büyük diye kudretini düşünmek bir an 60 sene bir ayet 70 sene gafletle yapılan ibadetten hayırlıdır. Bak adam 70 sene sıralınamaz bunu. Geçti, diş kalkmıştı, kuran, hatim, tavak ama bir kere Allah'ı düşünmemiş. Böyle adamlar çok var. Allah aklına gelmiyor. Adet kabininde. alışkanlık yapmış. Öbür bir an Allah'ı düşünmüş tefekkür ayetlerinden intikal etmiş. Bu nedir? Gafil olanın yetmiş sene ibadetten hayırlıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, El-mü'minü, gerçek mü'min kimdir? Herkes mü'min. Yoldu ekşeyim diyen yok. Herkes bende müslüman. Tamam ama bir de bunun kamili var, kemmeli var. Burada kemale ermemiz lazım. Yoksa, anadan atadan müslüman doğmuş. Onları ilerleteceğiz. Mü'min kimdir? مَنْ كَانَ نُطْقُهُ ذِكْرَىٰ Konuşması, zikir olan. Yani konuştuğu zaman Allah'tan, peygamberden, ayetten, hadisten, dinden, ilimden, irfandan, marifetten, hikmetten, Allah'ın ayetlerinden konuştuğu zaman bütün konuştuğu nedir? Zikir. Ve santu fikran. Sustuğu zaman susması nedir? Tefekkürdür. Mümin sustuğu zaman ne yapıyordur? Tefekkür ediyor. Ama şimdi bizim müminler konuştuğumu yalan dolan, sövbe saymak Sustuğu zaman da Mahmudu bu yine sustu. Acaba ne düşünüyor? Herkes birbirinde ne düşünüyor? Yani bazı diyorlar ya da susandan korkuyor hani, Konuşanın ne mal olduğunu anlıyoruz tabe E Niye çünkü adam sustuğunu tebakkörü yapıyor ki adam sustuğunu plan kuruyor. Halbuki mümin konuştuğumuz iki, sustuğunu tefekkür ve ne ibret? Baktığın zaman ibret ve itibar. Yani baktığı şeyden ne alır? İbret alır. E ben kıyas yapar. Bu mukâsete bulunur. Hep Hak'ka geçecek. Mümin budur. Ebu Osman'ın mağribi, Kudüs-i Esir-i Ruh Hazretleri Büyük Veli İran'da kabri Nişabur'da ziyaret ettik, nasip oldu. Allah şefaatine nâil eylesin. Tedebber filhaz, Tedebbura ibra. Allah'ın yaratıklarını ibret nazarıyla tefekkür et ve düşün. Bütün mahlukat da baktı. Bunu nasıl yaratmış, bunu nasıl yaratmış, renkleri, çeşitleri, dilleri, efendim... Hep şahit. Göklerde, yerlerinde ağaçlar, taşlar, kuşlar... وَتَدَبَّ ف۪ي نَفْسِكَ تَدَبُّرَمْ مَا اِذَاۜ Kendi içinde de düşün. İçine kapalı olarak. insan içinde de ne alemler var? Kalp var, ruh var, sır var, hafî var, ahva var, nefsine atıka var, su hava toprak ateşten, beden mürekkep olmuş, hamur yoğrulmuş. Beden tarafı var, ruh tarafı var, kalp var, akıl var, bir insanın içinde, bütün dünyada, alemlerde olandan daha fazlası insan içinde var. Bunu da öğüt alma düşüncesiyle tefekkür et. Ve tedebbadır Kur'an, tedebbura mükaşefe, Kur'an'ı da nasıl düşün? Keşif yoluyla düşün. Yani bütün ayetleri okurken ahiret, ölüm, kabir, mahşer, sırat, mizan, cennet, cennet, cennet sanki gözünle görüyormuş gibi canlandırarak düşük. Yoksa kalbimi indirmek, efendim harflerini tamamlamak ve ayetlerini doldurmak mesele değil. Onun için sahabe ne yapıyorlar? Bazı yere bir ayette 10 gün, 20 gün takılıp kalıyorlar. Niye soranlara diyorlar ki henüz daha içimde yerleştiremedim, hazmedemedim. Tefekkürünü tamamlayamadım, amel edemedim. Böyle ayetlerde duruyorlar. Biz bir günde on cüz, yirmi cüz. Neden? E net olsa derdimiz tefekkür değil, amel değil, şu değil, bu değil, vır vır vır vır vır, vır, vır. sadece sayfaları, yaprakları çevirip döndürmek. Mesele bu mudur? Kur'an bunun tüm bindi. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? وَاِنُوا الْمَنْ قَرَلَهَا وَاَلَمْ يَتَّفَكَّرْفِيَا Yazıklar olsun! O kimselere ki bu ayetleri okurlar da, bunların ince manalarını düşünmezler. Hangi ayetler? Tabi bütün Kur'an ayetleri tefekkür edilmesi gereken ayetler ama özellikle Ali İmran suresinin sonundaki ayetler. استعدلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ yerlerin yaratılışında وَغْتِلَابِ اللَّيْءُ وَالنَّهَارُ Gecenin, gündüzün birbiri ardına gidip gelişinde, uzamasında, kısalmasında, birinin aydınlığında, birinin karanlığında... Tabi başka ayetlerde bunun ilaveleri var. وَذُولْ قِلَّدِهِ تَزِيهِ الْبَعُّ بِمَعْفِعُ الْنَّاسِ Gemide, efendim, insanların faydalı olan malları taşıyan gemilerde, şu anda bile gemiden fazla mal taşıyan bir taşıt çıkmadı. En büyük şeyleri gemiler taşıyor, mallar. Yani uçakların kapasitesi belli, ne kadar taşıyacak, gemi kadar taşıyabilir mi? Geri uçakları taşıyor. Gemiler uçakları taşıyor. O devilerde ve Allah'ın gökten indirdiği suda o suyla canlandırdığı bunca filizde mahsulde üründe o ölmüş toprağa kurumuş toprağa diritmesinde ve kulli her türlü canlıyı dünyada üretmesinde türetmesinde bütünlerinden tutyan işte böcekler alemini incelesen kitler dolusu kitap çıkarır. Çeşitlerini e, efendim, makineler tespit edemez. Bilgisayarlara sığmıyor O kadar böcek çeşidi var. Ve <gülüyor> tasarif bir <gülüyor> riyar. doğudan batıya oradan kuzeyden güneye esmesinde değişmesinde hep aynı yerden gelmiyor. Hep aynı yerden gelse diyeceksin ki adet kabilinde bu artık doğa kanunu. Bak doğa kanunu da şimdi bu taraftan da geldi şimdi. Doğa kanunu olsa hep aynı gider. Bu değişiklikleri kim yapıyor? Ves-sehav-ül-müsekharî veyles yok diye sizin emrinize amade yani Allah'ın bulut, yağmurlarını taşıyan bulutlarda le-ayatin elbette büyük ayetler, çok ayetler ibretler, dersler var o ayette diyor ki aklını çalıştıran bir toplum için ahiret aklını kazanmış bir millet için Profesör olmuş, ordinaris olmuş, okumuş, bitirmiş, kaç lisan öğrenmiş ama önüne geleni yemiş, Allah dememiş. Bunda akıl mı var? Kim yaratıyor bunu? Sormuyor. Akılsız. Bu ayette diyor, le elbette ayetler var. Bir kavmin, bir topluluk için ye karun, ince düşünürler, tefekkür eder. Bunlar ayeti hangi musavatken? Ayet Allah'ın birçok ayetleri. Sizi topraktan yaratması. Tüm meydandan, tüm bütün dünyayı yayılmışsınız. Bu insanlık alemi bir topraktan Adem babadan. Bu Allah'ın ayeti. Bunlar yani size kendi nefsinizden, cinsinizden eşler yaratması, hanımlar yaratması. Ne büyük ayet? Ne kadar farklılık var? Ikisi de insan fiziki yönden, sesinden tut, iç organlarından, dış organlarından e, ne kadar farklı. Nites günüyle ya onlarla tatmin olmanız için وَجَعَلِ بَيْنِكُمَّ وَوَدَّتَّهُ وَرَحْمُ sevgi yaratıyor, elin kızıyla sizi kaynaştırıyor, evlilikte keramet var, nikâhtan sonra rahmet merhamet geliyor, bir dünya açma işi geliyor, arada çocuk geliyor, çocuktan sonra daha merhamet oluyor. وَمِلَّاكَ لَا عَيَاتِي كَوْنْ يَتَفَكَّرُونَ tefekkür edenler için bunlarda nice ayetler var. وَمِلَا عَيَاتِي Kalkus semavat ve gökleri yaratması, yerleri yaratması, vaktilav ve sinetikül, dillerinizin değişikliği, herkes başka bir dilden konuşuyor. Dünyada kaç insan var? Hiç anlamıyoruz ya! İşte Malezya'dan geldiler, alimlerden bahsediyorlar, Arapça biliyorlar, ben konuşuyorum, anlıyorlar burada, ben bir Malezya'da konuşuyorum. Allah! Bunlar da insan, konuşuyorlar, ben bir şey anlamıyorum. Bu sefer düşünüyorum, ya, ben de konuşuyorum burada şimdi, o da benden anlamıyor ben diyorum. Ben eşitiz. Fark etmedi yani, kimsenin güzene üstü Dillerinizin değişikliği ya bu nereden çıktı bu kadar dil? Nasıl değiştir bu dil? Bu ne ayet bir şey bu ya? Ve elvanikum renkleriniz evet, beyaz, sarı, esmer, kumral siyah... Ne bu renkler nereden? Hangi boyadı boyahaneden çıkıyor? Zenciyle beyaz evleniyor, menestik. Biraz ondan almış, biraz ondan orta bir renk. Allah'ın kurban oldu. Ayetlere bak. İnfidel gel ayetin. Bunlarda büyük ayetler var. Kime? ''Lil il alimin alimlere. Alimler kim? Alimler Allah'ı bilenler. Herkes alim değil. Ve bir ayetim benim kubileyonlar gece gündüz uyumanız da Allah'a ayet Düşünsene. Uyuyorsun. Uyku Uykunun yarısıdır. Hiçbirince bir yarım saat öleyim demiyor. Ama ya bir saat uyuyayım, ne olur bırakın diye yalvarıyor. Halbuki bilse şey ki uyku ölüm gibidir. Ama dayanamıyor. dayanamıyor. <gülüyor> uyku öyle bir lezzetle geliyor ki aman gideyim diyor. ölü bize ölümü de bize öyle tatlı getirin ya Rabbi. Yani ölüme isteyerek giderim ya Rabbi. ya Aynı uykuya gider gibi gidebilir misin? Ne rahat değil mi? Herkes öyle gidemez. Uyumak nasıl bir şey? Adam 20 senedir uyumuyor. Hasta. 30 senedir uyumayan adam gördüm ben. Rize'de pazarda köyü. Hiçbir gece gündüz uyumamış. Hiç. Uyuyamıyor ki. Nasıl da yaşıyor? O taneymiş. gündüz yatıyorsun, uyuyorsun. Gece yatıyorsun, uyuyorsun. Bu uyku nasıl bir nimet? E uyumayın kır bakalım şimdi. Onu kim uyutmuyor? Seni kim uyutuyor? E dilahodunun bazileri. Sonra gündüz rızkınızı arıyorsunuz. işe güce gidiyorsunuz. Helal kazanıyorsunuz ki haramından katıp? Bunlar hep benim aitem. Nefiler gel ayetin duyanlar için, işitenler için, bunlarda büyük ayetler var. Size bir şimşeyi gösteriyor. Şimşeyi görünce kiminiz korkuyor, gürleyecek gök diye? Kiminize diyor çiftçiler falan, aa şimşek gözüktü diyor, toprak kurudu ya. Hevesleniyor, yağmur gelecek. Ve sonra gökten bir yağmur boşaltıyor. Feuhi bilet Ölümünden sonra toprağa yeniden diriliyor. Bunlarda büyük ayetler var. Benim ayetim de bu vesyama buluyor. Gökler, yeller Allah'ın emriyle duruyor. Dur dedi, çift duruyor. Direkt yokmuş yok. Zümre'de daha kundak dibine lagılan da tutuluyor. Sonra hepinizi öldürecek. Sonra kalkın bakalım dedi mi hepiniz çıkacaksınız. Nasıl ki dünyaya gelirken size sormadılar? Nasıl ki sizin re'inize başvurmadılar? Nasıl ki ben gelmem kalayım diyemediniz. Kaderden çıkmak için de size sorulmayacak. Kalk mı kalk? Soradınız, bitti. Mecburi. Düşünün, düşünün, tefekkür edin. Bu ayetlerde, bu hadiselerde tefekkür edenler için ne var? Ayetler var. Kimdir o? E Bilirler, li'ayeti'l-ba. Bir yerde ne diyor Ali İmran'da? Halis akıl sahipleri için. Bir var adamın aklı kabuklu, yani çevici kabuğu gibi, acil. O kabuğun içinde ne var? Yenilen özü, tezek. Bir adamın kafası kabuk bağlamışsa, öze geçmemişse bu ayetten anlamaz Ama aklının halisine, özüne varmışsa bu ayetten anlamak. E ben hangi sınıftanım Hoca Efendi? Sen hangi bilmiyorum. Bunun teşhis laboratuvarı da yok ki. Diyeyim ki sana bir kan aldır da ölçelim. Ama şu ayet vasıfları tespit ediyor. Sen hangi taraftasın anlatsın. Senin aklın kabukta mı kalmış, özleme geçmiş. <gülüyor> ne diye? Allah kıyame ve Ayakta iken Allah zikrederler, otururken Allah a zikrederler, yatarken Allah'a zikrederler. Eee, ne demek de? Dualarım kitabıyla amel ederler demek? Duaları kitabına bakarsan, tuvalete girmekten, yataktan kalkmaktan başlıyor. Gece yatana kadar her dakikanın duası var. Ayakta yatarken bile zikri var. Uyumadan evvel okunacaklar değil mi? Bu zikir, zikir, zikir hep Allah'ı zikredikten sonra ve فِي خَلْقِ السِّمَا Göklerin yerlerin yaratılışında düşünmeye başlıyor bu. zikir ne yapıyor? Uyandırıyor. Uyandırınca Adam niye başlıyor düşünme? Ya bu gökler, yerler, bu kadar Allah'ın ayetleri nasıl yaratmış Rabbim bunları? Bu sefer uyanıyor, Allah ile arasından perde peçe kalkıyor. Yani göz görüşüyle görüyor manasında değil, kalp anlayışıyla. Hemen Rabbi ile görüşmeye, konuşmaya başlıyoruz. Ayetlere baksana. Rabbim sen bu kadar gökleri, yerleri, efendim, yiyecekleri, içecekleri, eşimizi, çoğumuz, çocuk bu alemleri boşuna yaratmadın? Ne demek istiyor? Ben bugüne kadar yedim içtim. geldim ona, hiç tefekkür etmedim. Onun için ben sanki bunların boşuna gibi görmüş oldum. Ben yanlış görmüş oldum. Meğer sen bunları hep bir gayeyle bir hikmetle yaratmıştın. Sübhaneke! Seni boş iş yapmaktan tezih ederim. Ya Rabbi ben bu yaşa geldim, yedim ama. Bu kadar tefekkürsüz ve gafletle geçirdiğim için cehennem odun olmayı hak ettin. Ne olur sen bizi cehennem ateşinden korumu havasa Böyle dua ediyor. ''Vabbelâ ke, men tüdhlilnâr ve gadeh zeyte'' ''Sen kimi cehenneme sokarsan onu rezil rüsve etmiş olursun, o da bunu hak etmiştir de öyle yapmışsın.'' ''Ve maaluz bu âlimine minansar'' Zalimlerin yardımcıları olmaz. Zalim ne demek? Allah'ın verdiği nimeti günaha Allah'a karşı kullanma, kullanmayan zalimlikten kurtuluyor. Kullanan zulüm yaptı. Şimdi Allah akıl fikir kalp verdiği için ayetlerinin nimetlerini tefekkür için. Sen ne yaptın? Hep yedin, içtin, cevplendin, sahibini düşünmedin, zalim oldun. Zalimlerin yanında kim var yok? Bana inen, semeye inen, adilin iman, inen bi bil rabbim falmenne. Ya Rabbi biz imana çağran, bir çağr Muhammed Mustafa'yı çektik, sallallahu aleyhi ve sellem, biz iman ettik. Yani bu zamana kadar imanımız surette kalmıştı. Müslümanız, Müslümanız, Müslümanız. Şimdi ne yapıyoruz? Zikir, zikir, zikir. Sonra tefekkür ve murakabe. Allah'ı görür gibi haller ayetlerde dolanmak neticesinde kalbimiz uyandı. Şimdi o nidayı yeni işitti. Bugüne kadar anadan atadan kaldı. Gelenek görenek kabilinden müslümandı. Şimdi hakikaten iman etti. Abbelâ fâhzırlenâ dünûbâ. Yarabbi günahlarımızı bizim için mağfiret eyle. Kefir anâ seyyâtilâ. Kötülüklerimizi sizin şükür mahveyle. Ve tevffenâ me'alehra. Bizi dostlarımızla beraber haşt Canımızı, ruhlarımızı iyilerle birlikte ile Amin. Bak bunları Mali İbrahim suresinin son ayetleri. 10 ayettir bu. Dualarım kitabımda da yazmışım. Bir gece bu 10 ayeti iki okursa sabaha kadar teheccüd kılmış yazılır. Yatsa bile. Yatsa bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktığı zaman yatağından teheccüd namazına ilk olarak bu 10 ayeti okurdu. Hem de doğru giderdi, göğe bakardı. Semaya bakarak, tefekkür ederek bu 10 ayeti okurdu. İlk yataktan kalktığı işi buydu. Yani yataktan kalktıktan sonraki amellerinden ve sünnetlerinden bilinir. Biz de şimdi zaten köyü görene kalsak sarıl düşer kafanın apartmandan arasında kalmış. Semayı da göremiyoruz. Nerede tefekkür edeceğiz? Yani göğe doğru bakarsın. Eğer sizin evin oradan görünmüyorsa sokağa çıkmak lazım yok. Don gömlek yataktan kalkıp da sokağa çık demedim. Ama varsa balkon balkon çıkılır bakılır sünnettir. Göğe bak bak. Rabbena vetenâ mâ ba'adtenâ al Ya rabb, peygamberlerin vasıtasıyla bize söz verdiklerini, müjdelerini bize ihsan eyle. Kıyamet gününde bizi redülmüş farîa eyleme. İnne Sen sözünü bozmasın ya rabbül âlemin. Böyle dediler dediler. Rabbim şimdi onların dualarını söylüyor. Sonra tecâbe lehum raddû. Rabbi onların duasına icabet etti ennilâ uzu'yu amelâ amelim minkum zekennâhu isâbâdûkum minbâdû kadın olsun erkek olsun hepiniz dersiniz. iyi amel isteyenin hiçbirinizin amelini zayi etmeyeceği i̇şte bu müjde nereden geldi nereden sonra geldi zikirden sonra fikir geldi fikir tefekkür fikirden sonra münacat geldi yani Allah'ı görür gibi olma halinde yalvarış yakarış geldi sonunda da istecabe kabul geldi Bizde ne alem var, ne durum var? Nerede zikir? Bak Recep zikirleri. Diyoruz şu zikri yapın, şunu okuyun, kitabı yazdığına ayırmayın. Allah'ın ayıdır. Zikirsiz, tefekkür asıl olmaz. Bu zikri yoluyla Rabbimize ulaşacağız. İnşallah. Evet. İbrahim Nefayan Hazretleri ne dediler ki? Efendi Hazretleri bu İmam-ı Azam'ın hocasıdır. Sen çok uzun uzun düşürüyorsun, çok az konuşuyorsun, devamlı düşünceye dalıyorsun. Bu nedir? فِقْرَتُ مُقْفُ الْعِبَادِ Evladın. Tefekkür etmek, yani Allah'ın ayetlerini düşünmek, ibadetin özüdür, iyiydi. Kulâsasıdır. Onun için ama tabii ne lazım? Mümin mesele, nasıl tefekkür edeceksin, neyi tefekkür edeceksin, bunları da bilmek. Allah'a yalvarmak lazım, Allah öğretirse yaparsın. İbn-i Abbas fadiyallahu anh'l-muhud, ettefekr fikhayyadun u'yel amelibi. İyilikleri düşünse o düşünce ne yapar? Onu amele çağırır, teşvik eder. Ettefekr fikhayyadun u'yla eder ki. Bir şeyin kötü olduğunu bile düşünsen, mesela içkinin zararlarını düşünürsün. Kumarın zararları, zinanın zararları, maddi, manevi, mikrobik, sağlık açısından, ekonomik açıdan falan falan sosyal açıdan Bunu bile düşünmek ibadet. Niye? Çünkü onun kötülüğünü düşünmek nereye çağırır? Onu bıraktırmaya dağır. Hep Allah'ın emirleri noktasında gidiyorsun. Bunu niye helal etti? Şu faydaları var. Bunu niye yasak etti? Şu kötülükler. Hep bunlar tefekküre dahildir. Ancak tefekkür etmeyeceğimiz konu vardır. O da nedir? Allah'ın zatıdır. Ne buyurdu Resulullah? Allah'ın zâtıdır. Tefekkehu fi halkillah ve la tefekkehu fillâh. Allah'ın yarattıklarını düşünün, Allah'ın kendisini düşünün. Çünkü kendini düşünürsen neye gidersin? Şekil vermeye gidersin. Şekil veren kafir olur. Tabi içinden öyle bir şey vesvese geldi kafir olmaz. O başka vesvese ama mesela Allah'ın şekli nasıl şemal haş? Allah'ın şekli yok ki. Sureti yok ki. Maddesi yok ki. Cismi yok ki. Onun için Allah'ın zatını düşünmeyin. Ne düşünün? Yarattıklarını düşünün. Çünkü o yaratıkların hepsi nedir? Ayettir. Ayet nedir? Delildir, alamettir, nişandır. Nereye götürür? Allah'ı tanımaya götürür. فَيْنَ nefi مَا tefekkura, تَفَكُّرَا Yani tefekkür ancak nerede geçerlidir? Yaratılanlar hakkında geçerlidir. Karıncayı tefekkür et, fili tefekkür et, anladın mı? Karıncadan filine, her yaratık hakkında, sebzesini, meyvesini, Acayip acayip, Afrika meyveler var böyle acayip, dışı dikenli gibi görünüyor, içi acayip lezzetli falan. Neler, neler, o ne Hindistan cevizi mesela, dışı ne gibidir? Kafanı kırar. İçinde ne acayip şey çıkıyor. Bunlar nereden gidiyor bu bunun içine? Allah! Karpuzun dibine bal küpü mü koymuşlar? Nereden geldi bu tat buna? Toprağa gidiyorsun, toprakta bu tat yok. Suyu içiyorsun, şimdi bahçıvan suluyor, suda tat yok, toprağa bakıyorsun. Toprakta tat yok. Bak, Karpuzun yiyorsun, şekeri çıkıyor. Baldu. Niye? Nereden geldi babam? Efendim acı biber. Toprakta acılık yok. Suda acılık yok. Biber alı gibi. Hatta geçen doğramışlar, salatalığın yanına değmiş, salatayı yedim ağzım yandı ya. Biberi yemiyorum da, salatadan yandım. Yanında durdu biraz. Neden geldi bu acılık bana? İsterseniz bir Kürt bal... Suyla karıştıralım, biberin dibine ete bir sıkalım, bir ay suyu alalım. O. o biber tatlanır mı? Yok, biberi acı biber. O zaman anla ki bu sebeplerin dışında müsebbib yaratan devreye giriyor. Adam, İsmail Gani Mubaraküllahü Aleyhisselam Hazretleri evet, sorduğu gibi, acıet kim var mezahidde? Aradı. Ya zahir işte bir Bilberi, üzüm, karmuz, karmuz Allah'ın kudretinin, eserlerini göründüğü yerler. Yani burada arada kim var Allah'ıyla bunlar arasında? Anınladır kamu eşya arada. Halbuki bütün onu tatlandıran, onu acılandıran, hepsini yapan Allah'tır diyor ama o perde arkada yani görünmüyor. O görünmediği için de hiçbir şeye akıl ermiyor. Bakıyorsun, buraya bak çıkıyorsun, burada acı çıkıyor. Buraya acı sıkıyorsun, burada tatlı çıkıyor. Çünkü neden? Devrede Rabbimin programı var. Takdiri var, tahliği var, yaratması var. O devreyi sen ne yapamıyorsun? Bozamıyorsun. İstediğin kadar uğraş, sebeplere sarılsan da o koyduğu düzenini onun bozamıyorsun. Ve ne tecilet, sünneti ilahi Benim kanunlarım var, sen onun için bir değişiklik bulamazsın diyor. Hangi kuralları koydum? Güneş şuradan doğacak, şuradan batacak. Yazın şuradan kışın buradan. Sen o kanunu bozamazsın. Bulutlarımın kanunu var. Geçekenlerimin kanunu var. Balıklarımın kanunu var. İnsanlarımın kanunu var. Hepsinin kanunu var. Doğması, doğurması, şu su, bu su, damarları, sistemleri, ciğerimi hepsinin kanunu var. Benim kurallarımı değiştiremez. İstediğine kadar doktor. Ancak Allah'ın yarattığı bir sebeple yine Allah'ın müsaade ettiği kadar. Müdahale eder. Rabbim isterse adamın kalbi bitmiş, pilsiz yaşatıyor. Sen de pil takıyorsun, pil patlıyor. Atan bitiyor. Onun için senin makinen, cihazın Allah'ın vermediği imkanı vermiyor. İşte sebepler orada. Da. Niye bu kadar insan ölüyor? Hem de zengin. Bağlasınlar onu makineye yaşasın. Biz ancak Allah'ın geleneği ayetleri içerisinde boğulmuş kalmışız. Her yerimiz ayet. Şüphesiz inananlar için dünyada çok büyük ayetler var, sayısız. Esas sizin içinizde ne kadar ayetler var. Bir beyninin hakkında malumat alsan kafayı yer O beyinde ne kadar damarlar, ne kadar ince işler. Şurası diyor, üzülme noktası. Şurası sevinme noktası. Şurası gülme, şurası ağlama. Ya küçücük küçücük yerler ha küçücük. Bir de bakıyorsun o nokta bozulmuş pıhtı attık orası tıkanmış adam sırada gülüyor. Ağlayacak bir şey de gülüyor. Çocuğu ölmüş ahaa. Niye? O nokta tıkan. Bak gözün üzülünce bir şey seviniyor. Sevinecek yerde üzülüyor. Niye? Çünkü beyin Allah'a ne? Sizin içinizde ne ayetler var? Siz hiç mi görmeyeceksiniz? Görmüşsünüz. İşte bu gaflet geçim derdi, yeme, içme, bilmem ne bizi mahvede. Allah'ımıza dönelim. Kefekül farzdır. Allah'ın âyetlerini düşünmek farzdır. Kudretini düşünmek farzdır. Ona karşı vazifelerimizi düşünmek farzdır. Amel etmek farzdır. İnşallah bu derslerde buna vesile olacak. Subhane Rabbil aliyyil alem ve amel hamdine Rabbil aliyyil salatu ve selamu ala seyyidil murseriyd. Muhammedin u'alâle aleyhü sabih ve izm'i allâhüm minnânsaluk el cennâh. Ya'udu büke minennâv. نعوذ بك من شر خطبك يا رب النار اللهم وما قرب رب إليا من من النار وما قرب رب إليا من الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه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 Ve alâ âlih ve والسلام alâ âlih ve sahbih. Al-salatu ve selam. Aleykâ ya Rasûlullah, salatu ve selam. Aleykâ ya Habibullah, salatu ve selam. Aleykâ Seyyidene ve'l-i'ne ve'l-i'ni. Subhâna rabbika rabbil izzeti amma yasafu'na ve selâminu alayl-mursari. Bilhambilillâ rabbil alemin, lâşırabil ruhin Nabi Muhammedin. ta'ala bu ben onun nurla Şeyhül İslam Fatih Sultan Yavuz Sultan Sultan. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.